Cennetlikler, adil, muvaffak kılınmış ve muhtaçlardan yardımını esirgemeyenler olmak üzere üç gruptur, cehennemlikler ise beş gruptur, bir kendisini uygun olmayan davranışlardan alıkoyacak akla sahip olmayanlar, iki çocuk ve mal istemeyen aranızdaki taklitçiler, üç her şeye heveslenen ve en küçük bir şeye göz dikenler, dört malınıza ve ailenize sabah akşam hile düşünenler, beş kötü ahlaklı, cimri ve yalancılar, buyurdu.